dediği zaman Bergson Ahlakla Dinin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde bilhassa ahlakın bir insan cemiyetinde alçalmış vak'a derecesinden ulvi mefküre seviyesine ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde yükselebileceğini kaydeder. Bu görüş insanlık ve Müslümanlık tarihinde sayısız örneklerle her zaman taakkuk eylemiştir. Zaten psikoloji ilmine dayanan terbiye sanatı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 Risale-i Nur'u himmet ve dualarınızla dikkat ve tefekkürle okudukça bu muazzam eser külliyatının tılsımı kainatın muammasını keşf ve halleden bir keşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşidi ekberi ve bir rehberi azamı olduğunu yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz. Evet üstadımız Hazretleri Risale-i Nur'u okuyan her idrak sahibi anlıyor ki Risale-i Nur gerek bu asrın gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp tenvir ve irşad edecektir. Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, alemi İslam ve bütün beşeriyetin ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiştir. Bugün tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felaket içerisinde çırpınan beşeriyet için halaskar olarak Risale-i Nur'a sarılmaktan ve ne bahasına olursa olsun Risale-i Nur'un nurani ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risale-i Nur'u okuyan herkes bu hakikati idrak etmiş ve etmektedir. Eğer biz muktedir olsak bu hakikati kainata nazır bir mahalle çıkıp bütün kainata ilan edeceğiz. Fakat madem ki buna muvaffak olamıyoruz ve madem ki Risale-i Nur'un cihan şümul kıymetini bu derece üstadımızın himmetiyle idrak etmişiz. Şu halde o nur ve feyiz hazinesi, irfan ve kemalat menbaı olan Risale-i Nur'u bir dakikamızı bile boş geçirmeden mütemadi ve devamlı bir şekilde her gün ve her saat okuyacağız ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışacağız inşallah. Fakat her an bütün işlerimizde olduğu gibi Bunda da büyük üstadımızın dua ve himmetiyle muvaffak olabileceğiz. Hem şu hakikat zahir ve bahirdir ki bir kimse allame dahi olsa Risale-i Nur'un ve müellifinin talebesidir. Risale-i Nur'u okumak zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip Risale-i Nur külliyatını okumazsa büyük bir mahrumiyete düçar olur. Fakat biz İdrak ettiğimiz bu muazzam hakikat karşısında, beşeriyetin halaskarı ve milyarlarca insanların tevkinde olan bir memur-u Rabbaniye nasıl minnettar ve medyun olduğumuzu tarif edemiyoruz. Yine dua ve himmetinizle idrak etmişiz ki, Kur'an-ı Kerim'in bir mucizi maneviyyesi olan harika Risale-i Nur külliyatının bir satırından ettiğimiz istifadenin, bir miktarı mukabilini dahi ödemeye gücümüz yetişmez. Bunun için ancak, Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmaya karar verdik. Ya Rab! Bizi ebedi haps-i kurtarıp, bakî ve sermedî bir âlemin saadetine nail edecek bir hakaik hazinesinin anahtarını, Risale-i Nur gibi nazirsiz bir eseriyle bahşeden, sevgili ve müşfik üstadımızı, zalimlerin ve düşmanların suikastlarından muhafaza eyle, Kur'an ve iman hizmetinde daima muvaffak eyle. Ona sıhhat ve afiyetler, uzun ömürler ihsan eyle diye dua ediyoruz. Evet Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okumak nimeti uzmasına nail olan biz, bir kısım üniversite gençliği, bir hüsn zan veya bir tahmin ile değil, tahkiki ve tetkiki bir surette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmel-yakîn bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki, Zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, Bediüzzaman ortadan kaldırmağa inayete hak ile muvaffak olacaktır. Bizim bu kanaatımız, safdilane veya tahminle değildir. İlmi ve delile müstenit bir tahkik iledir. Bunun için, muarız olan dahi bu hakikati kalben tasdik edecektir. Dua ve şefkat buyurun, Kur'an ve iman hizmetinde fedai olalım. Risale-i Nur'u bir dakikamızı bile kaybetmeden okuyalım, yazalım, ihlası tam ve muvaffak olalım. Üniversite Nur talebeleri namına, Abdül Muhsin. Bismihi Subhan'e. Çok mübarek Üstadımız Hazretleri. Evvela geçenlerde alınan Nur edzalarının hepsi dağıldı. Nur'un müştakları sürur içinde kaldılar. Nurdan kısmeti olanlar birer birer çıkıp ona koşuyorlar nur arayan sineler, men talebe ve cedde buluyorlar. Bu sefer Ziya kardeşimizin getirdiği otuz dört adet sözler kapışıldı. asay Musalar Ankara'ya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağılıyor. Risale-i Nur'un perde arkasındaki parlaklığını görmeyenler dahi ona taraftardırlar. Risale-i Nur'un, medrese i, nur -i Zehrası, Anadolu çapında ve alemi İslam ölçüsünde genişleyeceğini, Risale-i Nur'daki hakikatin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan müminlerin ve ehli ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz uhuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz. Medreset-i Zehra'nın bu muazzam faaliyeti, zemin yüzünde bahar mevsiminde olan ilahi ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşâsız, gösterişsiz ve mütevazi ve fakat muazzam bir şekilde cereyan etmektedir. Fıtraten acul olan insanoğlu alemde hakim olan kanunu ilahiyi düşünmeyerek her meselenin istediği vakitte hal olunmasını istiyor. Küçük dairelerdeki vazifelerini atlayıp büyük dairelere sapıyor. Tohumları atılmış ve sümbül vaktine gelmiş olan Risale-i Nur'un yetiştirdiği hakiki imanlı zatlar inşallah yakın zamanda alemi İslam'a birer numuneyi i imtisal olup nuru hidayeti göstereceklerdir. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri namına Abdullah. Ankara'da nurları neşretmek nimeti uzmasına nail olmuş büyük bir alim ve ehli kalb bir zatın üstada yazdığı bir mektuptur. Sahibul İhlas ve Nur ve Kemal ve İrşat, Mücahidi Ekber Bediüzzaman Zaman Hazretleri. Meydana iptila ve imtihana lillah ve fillah için atıldığınız andan bu ana kadar Hukukullah ve hukuku ibadın müdafaa ve muhafazasına leylünehar hak ve halk huzurunda zatınıza has kudreti ilmiye ve kemaliye ve nuriye ve irşadiyelerinizle fevkalade ağır şerait dairesinde layen katı denecek derece sayy gayret ve himmetle çalıştığınıza melek felek arş kürsi lev kalem arz semavat alemi kevn insuciin ve haricdeki ehli insan ve İslam ve bu abd-i aciz eşhedü billah ilah-i i devran şahid-i ve ebediyiz. Sahib-ün nur olan bedü zamanımız zatı ı nuriyelerinizin abd-i aciz canu gönülden dostunuzum. Bu dostluğum gelip geçici, zevale mahkum dostluklardan değildir. Alemi manada bezmi ezeli elestüdeki fıtrat-ı zatiyelerimizden müntakil dostluk olduğu gibi alemi şuhudumuzda bir yarım asra buyuran etvaru akval ve harekatu sekenatınızdan ve bu müddet zarfında devri istibdat ve meşrutiyet ve cumhuriyette birbirinden beter iptila ve imtihan ve çilelerinizden ve tevarihi muhtelifede azami ağır şerait dairesinde Divan-ı Harp vesaire muhakemelerinizden ve meydanı gazalarda harbu darpler ve meydanı ilimde akranu emsalinize faik mübahesat ve münakaşat-ı ve intişar buyuran asar-ı celile ve cemilelerinizden ihlâsa makrun amâli salihâ ve efkâr-ı nuriyelerinizden Cihada askar ve ekberlerinizin seyru temaşa ve tilavetinden aldığım dersi ibret ve hikmetler zat-ı ekmelinizi olan kadim dostluğumu her an arttırdı son derece tarsin ve tahkim buyurdu aşka vecde getirdi bu aşku şevk ile Sultan Hamid zamanından beri zatınızın ve Nur talebelerinizin hukuku umumiye ve hususiyelerinizin hasbeten lillah müdafa ve muhafaza ve himayesi için yakından uzaktan karınca kudretince dostluk ve cibelerini manen maddeten ifada kusur etmeme azami çalıştım çalışıyorum ve çalışacağım bu halime hak ve halk ve Nur talebelerinizin bir kısmı mühimmi agahdırlar. İnşallah Avni Hak ve i̇mdad ı Muhammediye ile ve Cihad-ı Askar ve Ekber'deki fi zamanina bi misal aşk-ı ihlasiyelerinizle kariben hak galip batıl mağlup olur. Alemi insaniyet İslamiyete inkılap ve medeniyeti Muhammediye bütün şaşasıyla tulu buyurur. Insücin melekü felek hep birlikte idi ekber eyleriz. Hasseten bu Cihan şumul Bayramımızı doya doya ve kana kana kemale sıhhat ve afiyetle seyrü temaşalarınızı rahmet-i ilahiyeden ma'a ile duada berdevamız. Cenabı Hak dergah-ı uluhiyetinde dualarımızı Habibi Kibriya hürmetine müstecab buyursun. Amin sünne amin. Pek mübarek kalbi ruhi sırrı dostum. Bilmem abd-i hatırladınız mı? Her ihtimale karşı hatırlatayım. Yurdun her tarafında mücاهده-i milliye devam ederken zatı ı hakîmanelerine Ankara'da mücاهده-i milliyeye birlikte devamı mutazammın muhtelif eşhasdan 18 mütecaviz davetnameler geldiği zaman bu davetlere icabet edip etmeme hususunda İstanbul'da ikametgâhınızda beynimizde takarur eden günde buluşarak istişare buyurduğunuz Alay müftülerinden dostu kadiminiz Ankaralı Osman Nuriyim son zamanlarda Milli Müdafaa vekâleti müftülüğüne tayin olundum 25 seneye karip burada müftülük yaptım 3 sene evvel tecavüt oldum şimdi Ankara'da evimde ikamet ediyorum zatınıza ve ehli insan ve İslam'a har dua ile imrar-ı hayat eğliyorum en büyük emelim ve arzum Ölmeden evvel dünya gözüyle zatınızı görmek ve ziyaret etmek hasbeten lillah bir sohbetinizde bulunmaktır. Bunu canu gönülden arzu ediyorum. Azizlerin azizi azizim. Kemali tazimat ve takrimatla zatı hakimanelerinizi ve talebey-i nuriyelerinizi aşk u şevk ile selamlar ve hatırlar. İki cihanda aziz olmalarını ve olmanızı Hak teala ve tekaddüs hazretlerinden tazarru ve niyaz eyleriz. Pek mübarek ellerinizden hasret ve iştiyakla takbileyler, ileler duayı ihlasiyelerini ve cevabı sabaplarınızı bekler Allah'a emanet eylerim. Bizim bir tane sahibi'n nur vel azm vel irade vel irşad efendimiz hazretleri El Baqi huvallah yarigarınız müntehâ-yı zirve-i biricik abd-i Osman Nuri. Üstadın Emirdağ'a Gidişi Üstad Sayit Nursi, Afyon hapsinden tahliye edildikten sonra, yanındaki talebeleriyle beraber Emirdağ'a gitti. İki sene kadar Emirdağ'da kaldı. 1371 yılının Muharrem ayında Eskişehir'e geldi ve bir buçuk ay kadar Yıldız Oteli'nde ikamet etti. Üstadın bu gelişi manidar idi. 1950'ye kadar nef'edildiği mahallerden hiçbir yere çıkmamıştı. Esasen çıkmasına müsaade edilmemişti. Çok zaman yakın bir köye dahi gidemiyordu. Üstad Eskişehir'de müştak talebeleriyle görüşmüş, Risale-i Nur'un yeni ve taze meyveleri olan genç Nur talebeleriyle konuşmuş, bir derece hayatı ı ile alakadar olmuştu. Orada her sınıf halktan talebeleri kesretle bulunduğu gibi, Askerler içinde bilhassa havacılardan pek çok nur talebeleri vardı. Bunların her birisi imanlı ve yüksek ahlak sahibi olup, şecaat-ı İslamiye ile serefraz, ihlaslı, kalpleri muhabbet-i nebeviye ve cihandeğer hizmet-i İslamiye ve vataniye ile meşbu kimselerdi. Bir müddet sonra, Üstad Eskişehir'den Isparta'ya gitti ve yetmiş gün kadar orada kaldı. Bu sırada İstanbul'daki faal talebeleri, gençlik rehberini tab ettirmişler, bu yüzden Üstad aleyhine dava açılmış ve Üstad, mahkeme için İstanbul'a çağrılmıştı. Üstad, Isparta ve İstanbul'dayken, Nur Alemi'nin bir anahtarı ismiyle neşredilen tevhid hakkındaki bahisleri yazmış ve mektup olarak talebelerine göndermişti ki, bu bahisler çok kıymetli birer tevhid hazinesi hükmündedir.